Günaydın, 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la güreş başladı. Ben Didem Gürsap. Ben Kerem Doğan. Efendim, geçen hafta mahalleye girdik. Mahallenin esnafı, bakkal, kasap, manav sözcükleriyle beraber, üçü birlikte ilerleyeceğiz. Ee, geçen programımızda hep çağrışımlardan bahsettik. Hatta devam da edeceğiz. Bitmedi. Hı hı, sosyal Üçsüzlük. medya hesaplarımızı hatırlat istersen. Hemen hatırlatalım. Programımızla aynı isimde Gmail adresimiz, Twitter adresimiz ve Instagram adresimiz var. Özellikle Twitter'da e, hem bazı görseller ve küçük içerik alıntıları paylaşıyoruz. E, hem de sonrasında program kayıtlarımızı koyuyoruz. Efendim, Bekleriz efendim. Bekleriz efendim. Yazınız çiziniz yazan, çizen, paylaşan dinleyicilerimiz de çok eksik olmasınlar. Sağ olsunlar. Bu arada destekçimiz, destekçimiz Ece Birçek, Teselli ve Armağan Teselliye de teşekkürlerimizi. Çok teşekkür ederiz. İletelim. Özellikle Armağan Bey'in takiplerini takip ediyoruz efendim. Öyle mi? <gülüyor> Farkındayız. <gülüyor> Sağ olsun. Eksik olmasınlar. Ee, çağrışımlara devam. Bir şiir var Orhan Murat Arıburnu'nun. Kasap. Evet, değil mi? Onu okuyayım bari. Oku. İşlerin yolunda gidiyor kasap. İşlerin yolunda, satırın saldırman belinde, elin hayvanı emrinde yere yatırıp biçersin, hı hı. çengele asıp yüzersin, mal derdinde kasap, can derdinde koyun, ne çirkin oyun, ne bar berbat kafiye. Evet. evet. <gülüyor> Sever misin Orhan Muratları Arabun'u? Ben pek severim. <gülüyor> yani evet bazı şiirlerini ben de, bu da çok güzel yani. Evet. <gülüyor> güzel. Ben geçen programımızda ek sözlükten paylaşımlara başlamıştım. Devam edeyim. Hı hı. Çok uzun aslında, sayfalarca sürüyor bakkal, kasap özellikle, manavda biraz. Efendim, Mezopan demiş ki borç yazan, borç veren, bayramlarda çikolata ikram eden, depostolu şişeleri hesaptan düşen. Babamıza söylemeden sigara veren, eski radyosuyla ajansı alan ve pazar maçlarını dinleyen, yamuk plastik toplar satan, ailemize kendi ailesi gibi bakan, akıllı olmamızı nasihat eden güzel insan. Tahmin ediyorum ki e, sevgili sayın Mezopan'ın yaşı inerlemiş evet, peşin ajans dinlemek epeyni. diye bir şey kalmadı. Evet, ama bu dönem o yamuk ben... toplar da pek kalmadı. Kalmadı, evet. <gülüyor> Mahalle bakkallarında yok. Çünkü çocukların oyun alanları da yok efendim. Öyle nerede top oynayacakları çocukların? Evet. Öyle eskisi gibi alanlar mahalle oh. arasında sıkışmışlar. O güzel eski bakkallar diyeceğiz ama gene de böyle çok tatlıları var. Vardır muhtemelen evet. canım. <gülüyor> ee, sonra gene devam edelim ee, şeyden ekşi sözlükten. Genelde mahallenin dedikodusunu koca karılardan daha iyi takip eden. Telefonla eve sipariş güzelliği yapan bir şey var mı diye sorduğunuzda asla yok demeyip kalmadı ya da gelmedi gibisinden cevaplar verip günün birinde geleceğine dair ümit bağlatan. <gülüyor> Bu çok hoşuma gitti. Parantez şey demiş işletme anlayışı. Yine bir şey yoksa yaratıcılığını kullanıp... Süt kalmamış abla, yerine ayran versek gibi seçenekler sunan, <gülüyor> hesap tutan ve tuttuğu hesapları kendisinden başka kimse anlamayan, mahallenin olmazsa olmaz parçası kahraman bakkal süpermarkete karşı diye de devam etmiş geyiketto. <gülüyor> evet. Geyiketto koymuş adına ama pek geyik değil yani çok... Keyifliydi Evet, evet Hatta keyifliydi. öyle bir oyun da var değil mi? Ferhan Evet. kitabı da var. Ben izlemedim okumadım da ama. Aynı adlı Kahraman Adlat Bakkal. Evet, evet Kahraman Bakkal süpermarkede karşı. Ben de izlemedim fakat hani neyi anlattığını da tahmin edebiliyoruz <gülüyor> güncele baktığımız zaman. Devam edeyim. Ee, e, mahalleye ruh katan bir yerdir bu bakkal denen küçük dükkan. İnatla tarihe karşı direnir. Ee, ...hayat şartları da yardım eder... ...direnmesine. Çünkü... ...veresiye bir tek buradan geçer demiş. Hmm. Ee, diyen de bu arada... ...Vanch Vertrauen... Ee, Ekneğimli kişi bakkalları seviyorum diye devam etmiş kokusunu özellikle içeri girdiğin an burnuna çarpan deterjan kokusuyla karışık ekmek ve gofret kokusu ne güzel bileşimdir öyle Hı -hı. diye de devam ediyor ama ben bu kadarını paylaşmış olayım. Ee, şu çok hoşuma gitti Lada başlıklı arkadaşın paylaştığı para bozmayacak gibi duran bakkaldan ciklet alınır. Hmm. Bozuk çıkmadı mı para üstü olarak da ciklet verilir. <gülüyor> bu yüzden en küçük yapı taşı ciklettir. <gülüyor> çok <gülüyor> iyi değil mi? evet çok keyifli. Keyifli ve evet, hakikaten ama şey bir yandan da tiplemeler de var ha böyle <gülüyor> alakasız bir giriş yapmış gibi oldum ama. Olsun. Laz Bakkalı ile Tombalak var bu Yılmaz Erdoğan'ın ikisi Aa, de rahmetli evet. oldu çok keyifliydi. Hmm, evet. Hmm. Kitabı da var. Aynı zamanda bir demet medyatrodaki tipler, tipler. Bir de bir Sultan filmi vardır. Yine Yeşilçam klasiklerinden. Türkan Şoray'ın oynadığı. Orada bir Bahtiyar Kekeme Bakkal vardır. Hmm. O da aklıma geldi bir yandan. Bir de Türkiye'de bir önemli. Hani kitaplarından Sinekli Bakkal evet. var. Halide Aynı adlı. Adı evet var. Halide Edip adı varın. Olay Çatısı Sinekli Bakkal Mahallesi'nde geçiyor evet. işte orada bakkallık yapan Karagözcü Kız Tevfik'in imamın kızıyla evlenişi işte karısıyla geçinemeyip ayrılışı ve karısının taklidini yaptığı için İstanbul'dan sürülüşü hmm. sonra kızları Rabia'nın imam dedesince yetiştirilip ünlü bir hafız oluşu sürdüğünden dönen babasıyla. Yaşam, yaşamaya başlaması oluşturuyor çatıyı evet. Onu da bir analım dedik bu arada Evet bakkal isimli eser o kadar çok yok çünkü Evet <gülüyor> <gülüyor> Doğru Sende ekşi sözlükle ilgili birkaç şey daha vardı galiba ilginç keyifli Evet e, manav devam ediyor aslında e, Bu arada şöyle bir bilgi de var Şimdi tabii ki meyve sebze satan e, esnaf dışında e, Etnik bir grup e, aslında manav Türkleri Ondan diye bahsediliyor Evet, evet e, O parantezi de bir açalım aslında Ekşi Sözlük'te de çok fazla başlık var. Diğer kaynaklarda da yerler çok yayılmışlar belli ki aslında Türkiye'nin pek çok yerine. Kimileri daha çok Eskişehir'de diyor. Kimileri Trabzon, Maşka köylerinde. Demiş ama aslında yerleşik oturan yani yörük olmayan dışarıdan gelmeyen Anadolu kimseye özellikle manav türkü dendiği bilgisi daha ağır basıyor hmm. ama özellikle bazı bölgelerde daha kalabalıklar o bilgi bir parantez içinde verelim hmm. dedim. Şimdi e, gene ekşi sözlükten bir e, arkadaşımız böyle e, daha kral müşteriye kaliteli mal verip bir kere uğrayana arkadan kötüleri veren şeklinde bir tanım <gülüyor> yapmış. E, hatta yeterince samimiyseniz abi elma size yaramaz armudum süper diye yönlendirir de sizi diyor. Hmm. Hatta seçmenize bile izin verir diyor. Hmm. Çünkü genellikle manavda seçmek o kadar mümkün değildir. Markette seçersin de. Seçersin evet. Öyle bir gerçeklik var. Ee, gene ekşi Bir söz korkarsın bize. yani hafif çekinirsin değil mi? Mahalle manavından. E, evet. Çok samimi değilsen eğer... Tersleyebilir de miyim? Yani, zaten taze yani falan. Ha, tabii tabii. Bir de o kadar güzel hani parlatıyor ediyor falan değil mi? Yani, suluyor falan. Bir de görece daha dürüst olanları vardır. Ha biri önden almaya çalışırsın falan. O da şey der arkadakileri gösterir. Abla bunları kime vereceğiz der. Ha. Burada bir gerçekliğin dile getirilişi <gülüyor> söz konusu. Bir de senin ilk program... E, haklı. Da... E, evet ama e, tabii çünkü e, markette o çürüyeni ya da bozulanı marketin genel gelir gider e, şeyi içerisinde yok olurken e, burada hep onun cebine yazılıyor. Efem gene ekşi sözlükte Ceyd e, başlıklı arkadaşımız meyve ve sebzelerin durduğu yere serdikleri muşambamsı şey hep mavidir. Yeşillik tarafı da ıslak mavidir. Hmm. Mavi ve e, mavi sebze ve meyve olmadığı için böyle olsa gerektir diye bir açıklama yapmış. Hmm. Ee, var mı acaba hakikaten? Yok galiba. Tropikal bölgelerde belki diyeceğim ama maviye çalan belki. Belki ben de hiç bilmiyorum. Çiçek var ama meyve sebzenin hmm. mavisini bilemedim. Bilen ben, dinleyicimiz ben... varsa evet. yazsın bize. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, kasapla ilgili de var ama e, bir takım şeyler. Şimdi efendim en tehlikeli mesleklerden birini icra eden bu mahalle dostu kişilerin dükkanlarında hep tedirgin olmuşumdur. Hmm. Ama şimdi elini kaptıracak kıyma makinesine. Az sonra ezecek aman aman diye kendimi yerim. Ee, bu arada e, taze kültür mantarı başlıklı. Şahsın şeyini okuyorum paragrafını şimdiye kadar hiç başıma gelmese de kasaplar saygımı kazanmayı bilmişlerdir yaptıkları işte uzman oluşları dolayısıyla evet ben de görmedim kazaya uğraya ama o an uğrayanı görmedim de uğramış olanı gördüm yani parmaklardan hmm. ötürü. Bu arada ben girdim araya. Hmm. <gülüyor> Bunun yanı sıra dizilerde ve filmlerde kasapları genellikle bıyıklı tonton ton kişilikler oynar. Ve başroldeki oyuncunun veresiye borcu nedeniyle köşe bucak kaçıp saklandığı adamlar listesinde bakkal ve kasap başta gelir demiş. Doğru Senin... onu ilk programda bahsettik. Demirken... Oyunu... hakikaten kilolu oluyor genelde kasaplar. Hani Gerçekte az, de mi? Gerçeği bilmiyorum da hani televizyon dizilerinde, evet. sinema filmlerinde. Böyle bir klişe gibi bir şey. Sonra senin bu beyaz önlük e, başlığına da yer veren 6 ay başlıklı e, arkadaş var. Beyaz önlük yani heybetli esnaf türüne verilen addır. Bak heybetli dedi. Heybetli dedi evet. E, böyle metalik renkli büyük buzdolapları olur. Tezgahın arkasındaki duvara yayla, dağ, bayır, kır görüntüleri içeren mazara <gülüyor> resimleri asılır. Doğru. Evet çok güzelmiş. <gülüyor> evet, özellikle eski kasaplarda. Şüphesiz ki onlar baş aşağı asılmış koyunların poposuna çiçek koymayı akıl eden postmodern esnaflardır denmiş. <gülüyor> ee, bu senin birinci programda hatırlattığın e, daha lüks semtlerin artık uzay üstüne dönmüş kasaplarını e, tanımlayan yazıya da geldik. Efendim e, burada yazan kişinin adını göremiyorum e, kendisini dinliyorsa bizi tanıyacaktır İstanbul'un pahalı semti işte etilerle varoş arasındaki ince çizgide açılan dükkan isimli yerden sonra bir şekilde Uber modern kent yaşamının neredeyse gözde işletmecilerinden biri olan mahalle esnafı falan diye başlamış ve nasıl kasaplar oldu artık oradaki kasap giriş kapısında boncuklu perde yok. Şimdi hmm. ben araya giriyorum. Evet, eskiden hep boncuklu perde vardı. Var, doğru diyorsun. Sinek girmesin diye tabii. Yeni e nesil. Bir, abuk bir şey var, alet var böyle. Ciz evet, sinekler. Evet. Onlardan var. Evet, doğru. Sinek öldürücü. Evet. Öyle bir sanat eseri de vardı. Kimin <gülüyor> olduğunu hatırlamıyorum. Bir tarafta bir ölü hayvan, öbür tarafta sinekler falan. Neyse. Pekala, e, yok o boncuklu perde. İçi doldurulmuş kuzu yok. Kasabı kasap yapan tüm unsurlar özellikle de yerel olanı ifade eden her şey kalkmış ortadan sanki uzay mekiği haline dönüşmüş mekan her şey ultra dizayn pek steril pek bir high society öyle ki insan içeri girip yarım kilo dolmalık kıyma demeye yanlış bir şey çıkmaz ağzımdan diye çekinir oluyor. <gülüyor> İçeri girdiğinde sanki sözlüğe kalkmış gibi hissediyor kendini. <gülüyor> tamam anladık. Biraz temizlik, biraz dekorasyon gerekli olabilir. Ee, ancak demiş bu kadar da yani abartmayın. Ne o öyle hepsinde bir matchbook, bir plazma televizyon. Hani gelip oturup bekleniyor falan ya bir yandan hmm. da kasaplar. Doğru ya, öyle bir şey. Hep gazeteler vardır. Öndeki evet, kişi biraz fazla her Berberlerde şeyler. Berberlerde de vardır kuaförlerde evet. de. Bekleme esnasında devam ediyoruz. Bir tasarım içerisinde kıymayı makineden geçirmek. Eninde sonunda et bu. Kokar da akar da. NASA teknolojisine getirirsen yapacak bir şey yok tabii. Ya işte böyle demiş ha. arkadaş. Ve bitiriyorum artık ekşi sözlüğü. Efendim short başlığı altındaki arkadaş demiş ki kesme doğrama... Kuş başılama konusunda uzman kişi beyaz önlüklüdür genellikle koridorlarda benzer kıyafete de işe de sahip olsa doktordan ayrıdır gibi bir yaklaşımı olmuş hmm. sonra Batu arkadaşımız da artık kurban bayramı işine girmiş kurban bayramında gündüz vakti gece tarifesi açan taksicilerden farksız olan kişi her Aa, kurban doğru. değil mi? Her kurban bayramında kara borsa olur bunlar. 4 günlük kurban bayramı süresince bonservisleri ellerinde gezerler ve kurban kesimi için kim daha çok para verirse oraya giderler diye de devam etmiş efendim. O zaman şarkı verelim arası. Şarkı verelim arası şarkı... dedim ama verelim neyse <gülüyor> verelim. Bruce Springsteen'den Queen of the Supermarket. There's a wonderful world where all you desire and everything you've longed for is at your fingertips. Where the bittersweet taste of life is at your lips. Where aisles and aisles of dreams await you, and the cool promise of ecstasy fills the air. At the end. Of Day she's waiting there. I'm in love with the queen of the supermarket. As the evening sky turns blue, a dream awaits in aisle number two. With my shopping cart, I move through the heart of a sea. Of Of something wonderful and rare The way she moves behind the counter Beneath her white apron of secrets remain hers As she bags the groceries, her eyes so bored And sure she's unobserved I turn back for a moment and catch a smile It blows this whole fucking place up Evet efendim ee, kasaptan bahsediyorduk en son e, parçada süpermarket oldu ama artık her şey birbirinin içine girdiği için <gülüyor> e, şu anda açan dinleyicilerimiz varsa 94.9 Açık Radyo'da kamusla güreş, bakkal, manav ve kasap sözcüklerini alıyor. Ele e, bayağı konuştuk. ikinci programımız e, aslında şey de atlamadan geçmeyelim sözlüklere. Bir de şimdi ismi e, kasap olan ya da o çağrışımda vitrinler yaratan, içeride kasabın kesme alet edevatını bir e, sergileme süsleme aracı olarak kullanan kebapçılar var. Evet, aynı arttılar. Çok arttılar. Ben onlardan da biraz rahatsız oluyorum. Neden? E, yani gene kasaptaki rahatsızlığımın iki yüzlülüğüne benziyor herhalde. Görmemeyi tercih ediyorum. <gülüyor> Estağfurullah efendim diyeyim ama. <gülüyor> ya da sıradan bir kebapçı hali yani orada bütün o satırları sergilemek falan bilemiyorum yani o açıdan. Show zamanı. Doğru, şovtaynım. Sözlükle zamanı bir anla. Zaman anda. geldi, geciktik bile. Buyunuz efendim, sözlüklere bakalım. Neler var? kasapmana bakkalla ilgili. Ben mi? Ben efendim, isme sekeyi buluyorum. Evet, etimoloji sözcüğüne bakalım. Ee, bakkal sözcüğü e, Arapçadan geliyor. Bakl sözcüğünden, bakliyattan alıştığımız bakl. Baklı yemeklik yeşil bitkiler, yeşillik sözcüğü aslında anlam olarak oradan ge gelmiş bakkal yemeklik öteberi satan kimse anlamında bir anlam genişlemesine uğramış. Kasap sözcüğü yok ama Celep sözcüğü var İsmet Seki Eyboğlu'nda. O da Arapçadan geliyor. Celep aslında Arapçada koyun, keçi, sığır anlamına geliyor. O da bir anlam genişlemesiyle aslında... Özellikle geçmişte Anadolu'da koyun, keçi, sığır gibi kesim hayvanlarını satan kişiye verilen isim. Hı hı. E, şimdi celep sözcüğünü bilmeyen de vardır, vardır aslında. Vardır, elbette vardır. Artık e, şey de madem etimolojik diyoruz, e, kasaba yer vermemiş İsmet Seki Eyüboğlu, e, Hasan etimolojik sözlüğünde bir kasap açılımı buldum. Arapçadan hı. geliyor. Kula yazılan bir kasaptan geldiği, e, sığır koyun gibi hayvanları kesen ve dükkanda satan kişiye e, verilen isim oldu. Aynı zamanda Bulgarca, Sırpça, Rumca, Romence, Arnavutça ve Macarca'da da benzer e, söyleyişte bu kasap kökünden gelmiş bir sözcük olduğu Aha. var. E, i̇smesteki Eyboğlu'nda en son manav Rumcadan geliyor. Manavis sözcüğü Aha. sebze yemiş satan anlamında. Ee, bunu da konuşmuştuk zaten aslında bizim toplumumuzun daha çok etçil bir topluluk olduğu zaten yeşil yemenin daha çok Ege'de ve Rum kültürüyle iç içe oluşumuzla e, artışına dair bir takım şeyleri de bize anımsattı Manavikon'da Manav dükkanı demekmiş Manavikon <gülüyor> Manavikon sonunda de hmm, var Güzel bir de yanlış böyle manavcı diyenler var. Hmm. Bakkalcı manavcı sen hiç duydun mu? Duydum. Evet, Çocuklar diyor duydum. genelde. <gülüyor> Yok ben büyük de duydum. Büyükten duydum? Peki. Nişan yana bakalım. <gülüyor> Buyurun. Parça hasap. Arapça kasap. Kesimci et kesip satan kimse. Kasaba bu ilginç. Kestiği anlamı var kasabanın. Giriş çıkışı kesilmiş yer anlamında. Latince kastram ile eş anlamlıdır diyor. Aa, çok hani ilginç, çok ilginç evet. Ee, sonra bakkal yine Bostancı, manav sebzevat satıcısı diye geçiyor. Hmm. Sebzevat ile ilgili. Bostancı Bat. da. Sebzevat doğru ha. o sözcükleri daha fazla çıkarabiliriz. Ee, manavda ise manav kavun nişan yanında kavun karpuz satıcısı diyor. Ee, bir yandan da Batı Anadolu'da sebze tarımıyla uğraşan bir halk grubundan bahsediyor. ...genelde işte Manavlardan bahsettik bir etnik köken olarak. Evet. Ee, işte bir de kökeniyle ilgili de e, muamma diyor <gülüyor> manavın Sen e, İsmet Zeki Bey'e iyi boğul, Yunanca demiştin. Evet, Rumca demiş manavist diye aslında. Sen aslında söylemişken atlamayalım. Ee, bu şey, e, Zerzevat e, sözcüğü e, bayağı Manavla birlikte anılabilecek bir sözcük. Keza Bostancı'yı da atlamamak lazım. Hatta hı hı. semt olan Bostancı da oradan geliyor Evet, evet. İstanbul'da tabi hani özellikle İstanbul'da değil mi Bir dönem hani çok meşhur hani Bostanlar O bölgelerle ilgili olarak da işte, işte şimdi Şu anki Bostancı'nın haline baktığınız zaman Nerede burada Bostan diyeriz herhalde İdikule Bostanları'ndan işte meşhur Kuzguncuk Bostanları Bir lokma yeri kurtarmaya evet. çalışıyoruz şimdi TDK'ye bakıyorum İsim diyor kassap, sığır koyun gibi eti yenecek hayvanları kesen veya dükkanda perakende olarak satan kimse. Bu alışverişin yapıldığı dükkan mecazen işte kan dökücü hunhar. Tabii mecazi tabii, anlamı, anlamı çok Evet öyle belirgin. anlamda var. Bakkal daha zengin. E, Arapça bakkaldan geldiğini söylüyor. Yiyecek, içecek ve başka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse. Ar Çok özür diliyorum. Arapça bakkaldan mı bakıldan mı geliyor? Bakkal Burada yazmış ha, DDK'de. Evet. E, bu gibi şeylerin satıldığı dükkan diyor. E, bakkal, çakkal diye bir tabir var. Hmm. Bakkal ve benzeri kimseler anlamında. Bakkal defteri gibi konuştuk bunu. Karışık, düzensiz yazılarla dolu defter. Bakkal ...kağıdı gibi işte kalın ve kaba kağıda denirmiş. Hmm, bunu, bunu ben de duymadım. Duydu mu? Ee, bakkala bırakma, halk dilinde şaka olarak kullanılmış. Nasıl yani? Ee, bir işi bakalım hani diyerek... E, ...savsaklamak isteyenlere söylenir. Ha iyiymiş. Evet. <gülüyor> e, Manav'da, TDK'de meyve ve sebze satan yer kimse anlamı var. Manav'a hep bir geçi vermişler <gülüyor> yani. Sebze meyve sevmeyen <gülüyor> topluluk. Efendim o zaman program bitmeden ben de Mustafa Nihat Özün'ün resimli e, Türk dili sözlüğünden e, iki e, ara tanımı yapayım. E, daha doğrusu bakkal, çakkal tekrar olacak. Evet bakkal ve benzeri kimseler. O Ve, ve benzeri kimseler ne oluyor acaba? Onlar da manav kasap mı oluyor? Bence anladın. mahalledeki diğer esnaflar herhalde yani. Bakkal ve manav, diğer manav çakkal. Işte. <gülüyor> <gülüyor> evet çakal olmasınlar da. Çakal değil çakal o çakal değil çakal zaten. Çakal esnaf olmasınlar. <gülüyor> Hemen öyle bir intiba uyanır ama değil efendim. Evet değil efendim. Bakkaliye o halde Mustafa Nihat Özön'den söyleyelim. İki anlamda hem bakkalda satılan şeylere bakkaliye deniyor hem de çeşidi bol bakkal dükkanına deniyor. Bu arada ilginç bir şey var Mustafa Nihat Özön'ün sözlüğü 67 basımı ve o sözlükte market ve süpermarket sözcükleri yok. Hı. Ama Türk Dil Kurumu'nda var ee, böyle hatta İngilizcesini de hemen marketin söyleyerek bu temel sözlük işimizi bitirelim. İsim e, İngilizce'de ya yani market olarak baktığımızda pazar çarşı anlamına da geliyor, piyasa anlamına da geliyor. Evet. E, fiil olarak da pazarlamak ve alışveriş etmek anlamlarında. Bitmedi. Bit bitmedi. Bitmez. Haftaya... Bakkal, e Peki. Görüşmek kaldı. üzere. <gülüyor> da görüşeceğiz. Mahalle arasındayız efendim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça Teşekkür ediyoruz destekçilerimize tekrar tesellilere iyi haftalar.